yani tevelli dediğimiz veya ihraat eden insanlara, yüz çevirip bu dini öğrenmeyen ve veya bu dini yaşamayan insanlara, sadece kelime ile iman ettik diyenlere nasıl hüküm koyduğunu ilk başta ne yapmamız lazım? Görmemiz lazım ki konu açığa kavuşsun. Daha sonra ehli Sünnet'in yanında iman nedir? Bunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Başlangıç olarak arkadaşlar, Allah subhan ve teala Kur'an-ı Kerim'de Al-i İmran suresinde bize diyor ki, Kul, <Sessizlik> aitya Allah ve Rasul. Fain tawlou, fain Allah la kafirin. Deki ve Rasuluna itaat ediniz. Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirler grubunu sevmez diyor Allah Subhanahu Wa Taala. Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirler grubunu sevmez diyor. Ayette dikkat ederseniz arkadaşlar çok açık muhkem olan bir ayette.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 Allah subhanahu ve teala önce bizden ne istiyor arkadaşlar? Önce bizden onu seviyorsak peygamber aleyhissalatü vesselama itaat etmemizi istiyor. Daha sonra da bu itaatten yüz çevirenlere Allah subhanahu ve teala ne diyor surenin içerisinde? Bunlar diyor Allah yüz çev itaatten yüz çeviren kafirler grubunu sevmez diye Allah subhanahu ve teala yüz çevirenleri kafirler diye isimlendiriyor. Bundan daha açık bir ayet arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetleri yan yana geldiği zaman birbirini daha güzel bir şekilde açıklar.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 ''Yüz çevirirler, işte onlar iman etmiş değillerdir.'' diyor Allah subhanahu ve teala. Şimdi bu ayeti güzel bir şekilde anlamaya çalışırsak arkadaşlar, Allah bize bir insan tipi çiziyor. Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen ve itaat ettiğini söyleyen bir insan, fakat daha sonra itaatten yüz çeviren insandan bize bahsediyor. İtaatten yüz çeviren bir insandan bahsediyor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 Ki Allah subhanahu Bota Ve Allah ne diyor Ve Allah Subhane Bota nedir? Ve Allah Subhane Bota nedir? Ve Allah Subhane Ve Allah Subhane Bota Ve Allah Subhane Bota Ve Allah yüz çevirdi yani Ve Allah Subhane karşısında yalanlama kelimesini Allah Ve Ve Allah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 Ondan hep beraber ne yapınız? Aşağıya ininiz. Başka ayetlerde Bazınız bazınıza düşman olarak şeytanla Hazreti Adem ve Havva birbirinize düşman olarak yeryüzüne ininiz. Ve Allah genelde arkadaşlar kıssanın hepsinde Hazreti Adem'e şöyle sesleniyor. Feimmâ ye'tiyennekum minni huden Femen tebi'a hudâya fe yedillu velâ yeşgâ Benden size bir hidayet gelecektir diyor. Benden size bir hidayet gelecektir.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 İmam Şafii bu ayeti nasıl tefsir ediyordu? اَلَّا ve وَلَا yunha Yani biz hiçbir şekilde ona emretmeyeceğiz, hiçbir şekilde ona ne, onu nehyetmeyeceğiz, onu öyle başıboş bırakacağımızı mı zannettiği insan diyor Allah Subhane ve Teala. İşte Allah, Hz. Adem'in kıssasından sonra bize kendisinden bir hidayet geleceğini, bu hidayete tabi olanların hidayet bulup sapıtmayacağını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 hidayeti bulmuş ve sapıklıktan uzaklaşmışlardan oluyor. Yine arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de itaatten yüz çeviren insanları münafıklar diye isimlendiriyor. İta ita i̇taatten yüz çeviren insanları münafıklar diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? Ve izaa kıdalahum taalu ila ma anzala ve ila'r rasul ra'eyte'l munaafikin yasudduna anke Allah diyor onlara denildiği zaman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 والذين <gülüyor> O kafirler uyarıldıklarından yüz çevirirler diyor Allah subhanahu wa taala. O zaman müslüman olan bir insanın Allah'ın onu uyardığı veya müjdelediği şeylerden yüz çevirmesine değildir arkadaşlar. Yüz çevirmesi mümkün değildir. Yine Allah ayet-i kerimede bu, bu gruptan bahsederken arkadaşlar ve men azlemu mimmen zukkira bi ayati rabbih fe'arada anha ve nasiya ma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 Allah subhanahu ve ta'ala bize neden münafık olduklarını Tövbe suresinde anlatıyor. وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللّٰهَ لَاِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَفْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Onlardan bir grup şöyle söz Allah'a. Eğer Allah bize faziletinden mal verirse biz o maldan infak edeceğiz, sadaka vereceğiz ve ne olacağız biz salihlerden olacağız. Allah-u Teala diyor ki, فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَل ne zaman ki Allah onlara kendi fazlından mal verdi, yüz çevirdiler diyor. İnfak etmekten yüz çevirdiler ve çekip gittiler. Öyle değil mi? İnfak etmekten ne yaptılar? Yani Allah'a vermiş oldukları söz, biz Allah bize mal verirse ne yapacağız? İnfak edeceğiz sözünden döndüler ve yüz çevirdiler. Bakın Allah Subhanahu ve Teala bunlar için ne diyor? Ta aqaduh nifaqan fi kulubihim ila yawmi yalqunahu bima akhlafe Allahu la wa'duhu wa bima kanu İşte Allah onların kalbine bundan sonra nifak yerleştirmiştir. Peki neden sonra Allah'a vermiş oldukları sözü yerine getirmediklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıştır? Allah Subhanahu ve Teala onların kalbine nifak yerleştirmiştir. O zaman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 dua etmektir fakat şeriat onu hangi manada kullanmıştır kişinin belli vakitlerde belli hareketlerle temizlik üzerine Allah subhanahu ve ta'la ona veya rasulünün göstermiş olduğu şekilde yapmış olduğu eyleme biz ne diyoruz namaz diyoruz o yüzden lugat manasında bakın dua manasındaydı şeriat onu alıp ona bambaşka bir ne yaptı ona bambaşka bir mana yükledi aynı şekilde iman, da arkadaşlar, iman kelimesi Arap lugatında tasdik manasına geliyor doğrudur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 Allah sizin imanlarınızı boşa çıkarmaz, boşa çıkarmaz demiştir. Bu ayetteki iman nedir? Allah sizin namazlarınızı boşa çıkarmaz. Kıble değiştiği zaman sahabeler de dediler ki, peki daha önceden Mescidi Aksa'ya yönelik namaz kılanlar, onların namazları ne olacak dediler? Allah dedi ki, wa malkain Allahu liyudiyay Allah sizin imanlarınızı, yani namazlarınızı boşa çıkarmaz diyor Allah Subhanehu ve Taala. O zaman Allah imanı amel yerinde kullanıyor lütfeddar.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 Kıyamet gününde cennete girecek olan insanlara ve cehenneme girecek olan insanların Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlarla konuşmalarına ve meleklerin onlarla konuşmalarına bakın. Cennet ehline ne diyor Allah? Melekler aracılığıyla "Udkhurucennete bima kuntum taamel." Amellerinizle cennete giriniz diyor. "Vetilkel cennetu uritumuha bima kuntum taamelun." İşte bu cennetler var ya diyor Allah Aras Suresinde amelleriniz sayesinde siz buna ne yaptınız? Siz buna siz bunların varisi oldunuz diyor. Bu cennetlere ameliniz sayesinde girdiniz. Aynı şekilde kafirlere bakın arkadaşlar. Allah onlara ne diyor? Hellu jidzumne illa bi makanu yamelun. Yani onların görecekleri ceza, onların yaptıklarından o yaptıklarının karşılığından başka bir şey değildir. Onların amellerinin karşılığından başka bir şey değildir. O zaman son nokta dahi. İnsanın yerini belirleyecek olan nedir arkadaşlar? Cennet ehlininini içini ameldir ve aynı zamanda Allah'ın rahmetidir tabi ki hiç kimse kendi ameliyle, sadece amelle cennete gidemez, Allah'ın rahmet etmesi de lazımdır. Ve yine bunun yanında arkadaşlar cehennem ehlinin yerini belirleyecek olan nedir? Cehennem ehlinin yerini belirleyecek olan ameldir. O zaman mücerred iman ettim demekle Allah kimseye demiyor cennete girdiniz. Siz la ilahe illallah dediniz diye cennete girdiniz demiyor.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 Öyle değil mi? Aynı şekilde bu söyleyeceğim de. Was beni kayp. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a geldikleri zaman peygamber aleyhissalatu vesselam onlara imanı öğretiyor. Diyor ki ben size imanı emrediyorum. Etedrunel iman diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Siz imanın ne olduğunu bilir musunuz? diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Siz imanın ne olduğunu şimdi peygamber sadıkul mesduk olan hem doğru hem doğrulanmış olan konuştuğu vahiyden başka bir şey olmayan peygamber bize herkesin üzerinde ihtilaf ettiği imanı açıklayacak İmanı açıklarken peygamber onlara kelime-i şehadetin namazın orucun öyle değil mi aynı şekilde maldan çıkarılan beşte birin peygamber aleyhissalatü vesselam iman olduğunu orada onlara anlatıyor o zaman peygamber aleyhissalatü vesselam imanın tanımında neyi zikrediyor, zikrediyor arkadaşlar imanın tanımında bunlara ameli zikrediyor demek ki Allah'ın yanında ve rasulünün yanında itibar edilen nedir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 Ayetleri ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir iki örnek verdikten sonra ki sünnetten daha fazla bilgi isteyen Bukhari'den iman babına ne yapabilir? İman babına bakabilir veya iman kitabına diyelim. kitab imana bakabilir hemen sahihinin baş kısımlarında olan öyle mi? ikinci mi? olan iman kitabına bakabilir. Ve bunun yanında arkadaşlar ehli sünnet alimleri kitap ve sünnete bakaraktan iman meselesini nasıl anlamışlardır? Birkaç nakil yapalım hemen arkadaşlar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 Sözdür ve ameldir. Yani kalple tasdik etmektir, ağızla söylemektir, organlarla da ne yapmaktır, organlarla da amel etmektir diyor. Yine imam Bukhari kitabının başında arkadaşlar, daha imanın yani iman kitabının başında hemen bir şey anlatıyor Ehli sünnetin ve eli hadisin itikadını yansıtırmışçasına diyor ki el imanu ve fiyalun. İman söz ve fiildir. Tabi bu bir nüshada, başka nüshada, keşmiri nüshasında el imanu qaulun ve amel.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 Allah'ın yanında iman ettim, itaat ettim diyen insan daha sonra itaattan yüz çevirirse Allah çok açık muhkem bir şekilde bunların iman etmediğini söylüyor. Bakın, <gülüyor> Şerh-i İtikat Ehl-i Sünnet ve Cema'de Ehl-i Sünnetin açıkladığı kitapta, şerhinde İmam Şafii'den neyi laf ediyor bize? İmam Şafii diyor ki sahabe, tabi'in ve bizim gördüklerimizin icmasıdır ki iman nedir? İman sözdür, ameldir, niyettir.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 Eğri sünnet imamlarımız bu noktayı anlayaraktan yani insanın kalbi eğer sağlamlaşırsa insanın organları da ne olacaktır? İnsanın organları sağlamlaşacaktır. Buna dayanarak ne demişlerdir? Kalpte iman olursa ne olması lazımdır? Organlarda amel olması lazımdır. Bakınız İmam Merwezi Ta'zimu Kadir-i kitabında diyor ki Allah'a imanın aslı tasdiktir.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 Bu organların da Allah'a itaat etmesini gerektirir. Yani kalpte tasdik varsa, kalp Allah'a doğruluyorsa, buna rağmen Allah'ın hiçbir emrettiğini yerine getirmiyor, hiçbir nehyettiğinden uzaklaşmıyor. Sadece Allah'a kabul ediyorum diyor, tasdik ediyorum diyor. Bu ne olmayacaktır arkadaşlar. Bu kesinlikle Müslüman olmayacaktır. Aynı şekilde mesela arkadaşlar, bugün düşünün bir kafir olan bir insanla Müslüman olan insanlar arasındaki fark nedir?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 Ben emretti ben katile insanı ve an ve salat ve zeka, dhalike, ve illa bi -il ve Allah. Peygamber Allah teala ne diyordu? Onlar diyor. Hani La ilahe illallah der namazı kılıp orucu tutarlarsa ne yapacağım? Bunun benler mallarını ve canlarını korumuşlardır. Yani Müslüman olmuşlardır. İlla bıhak -il İslam yani İslam'ın hakkı bunun neindedir? İslam'ın hakkı dışındadır. Yani İslam'ın hakkı olan her şeyi yerine getirmek zorundadırlar ki üzerlerinde ne olsun? Üzerlerinde Müslüman ismi ıtlak edilebilsin. Kütüb el-Hafiz İbn Hacer yine Fethul Bari'den illa min hakkı'l-İslam'ı açıklarken diyor senehna tebete enhu min İslami i̇slamı tanıvle.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 "Men qala la ilahe illallah dakhala'l cenne." Kim la ilahe illallah derse cennete girecektir hadisi. Öyle değil mi? O da bu hadis sadece bu şekilde değildir. Yani sadece Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bu hadis din din sadece bu hadis üzerine bina edilmemiştir. Öyle değil mi? Bu hadisin kendi zatında birçok rivayetleri vardır. Peygamberimiz ne diyor? "Men qala la ilahe illallah ve kafar bima yu'badu min dunillah." Öyle değil mi? Kim la ilahe derse ...ve Allah dışında ibadet edilenleri de inkar ederse... ...yani tağutları inkar ederse... ...bu konuda geniş bilgi için ne yapabiliriz? La ilahe illallah şartları derslerine bakabiliriz. O zaman Allah subhanahu ve sellem... ...bu peygamberle vesselam... ...la ilahe illallah demenin yanında... ...bir de tağutları inkar şartını getiriyor. Öyle değil mi? O zaman malını ve canını benden korur diyor peygamberle vesalatu vesselam. Yine peygamber ne diyor mesela? La ilahe illallah hadislerinin birinde... Namat ve o yu alim aneh la ilahe illallah dakhala cennet. Kim ölür de yani Allah la ilahe illallah'ı bilirse, yani manasının ne manaya geldiğini bilirse, ilim üzerine bu kelimeyi söylerse odur cennete girecek olan diyor peygamber Aleyhisselatü vesselam. Aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu imanla beraber neyi zikrediyor? Ameli zikrediyor. Sadece mucerret kelime söylemeyi söyle, söyleyenleri Allah subhanahu ve ta'lam Müslümanlar olarak ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ve Peygamber de ala ilahe illallah hadislerinin birçok neyi vardır? Başka versiyonları vardır. Kim bunu sabikan min kalbihi kalbinden sadık bir şekilde söylerse Kim muhlif olarak bunu söylerse diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bu, bu insandır ne yapacak olan? Bu insandır cennete girecek olan insan. O zaman biz burada ne diyoruz arkadaşlar? Bu insanlar eğer iman kelimesini Kur'an ve sünnete dönerek, dönerek anlamaya çalışmış olsalardı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 cehalet noktasında insanlara yaklaşırken eğer bir alimlerin bu görüşünü alan insanlardan saksa veya bu görüşü alan kardeşlerimiz varsa ve böyle yaklaşıyorlarsa insanlara her bilmeyene veya küfür ameli cahil demesinler. Çünkü Allah subhanahu Teala ve Rasulü ihradı ayırmıştır. İhrat çok farklı bir şeydir yüz çevirme. Mesela Bukhari'de İlim Bab'ın kitabında arkadaşlar Peygamber sahabeya konuşurken üç insan geliyor mescide. Biri geliyor, peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe diyor ki, biri geldi diyor halkada boş yer buldu oturdu. Öbürü diyor gitti halkanın arkasına oturdu diyor, biri de yüz çevirdi gitti diyor. Peygamber konuşmasını bitirince aleyhissalatü vesselam sahabe diyor ki, size bu üç kişiden haber vereyim mi diyor. Diyor ama birincisi Allah Subhanahu ve teala sığındı, Allah da onu ne yaptı, Allah da onu sığındırdı diyor. Yani o Allah'a yöneldi, Allah da ne yaptı, Allah da onu barındırdı diyor. İkincisi Allah'tan utandı diyor. Çekip gitmekten utandı. Allah da ondan ne yaptı? Allah da ondan hayal etti diyor Peygamber. Üçüncüsü ise diyor. Yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi diyor. Yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. O zaman ilim halkaları mevcutken, kitap mevcutken, sünnet mevcutken, anlatanlar mevcutken yüz çeviren insanlar ne arkadaşlar? Allah'ın kendilerinden yüz çevirdiği insanlardırlar. Allah'ın yüz çevirdiği insanlara biz Müslümanmış gibi ne yapmayalım? Yönelmeyelim asla. Ne diyoruz o zaman biz? Bugün biz eğer cahalet olayında bazı alimlerin bu noktadaki özellikle asri alimlerin görüşünü alıp da insanlara cehalet noktasından yaklaşan kardeşlerimiz varsa ne yapsınlar arkadaşlar? Yüz çevirenlerle cahil olanları ayırsınlar. Cahil olan nedir? Uzak bir belde yaşayan veya yeni Müslüman olan insandır. Yani kendisinin elinde bir şey yoktur. Şeriat kendisine ne yapmamıştır? Ulaşmamıştır. Ama yüz çeviren insan şeriat kendisinin yanında olmasına rağmen Buna ne yapmadır? Hiç önemsemeyen, aldırmayan, öğrenmeyen ve yaşamaya çalış yaşamaya çalışmayan insandır. İşte bunlar derler. Bunlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de işte o yüz çevirenler müminler değillerdir dedikleri sınıfa giriyorlar. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.